Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç. Ayda bir özelden merhaba. Ben Eczacı Mustafa Turunç. Tüm dinleyenlere sevgi ve saygılarımızı Havan Radyo'dan yolluyoruz. Evet, bilindiği gibi ayda bir, ayda bir kez sizlere seslenen bir program ama çok önemli bir ...dönemden geçiyoruz. Eczacı odamızın... ...iki yıllık çalışma dönemi bitti. Ve sevgili başkanı... ...konuk etmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum. Sağ olsun kırmadılar ve... ...biraz sonra Sayın Başkan'dan... ...iki yıllık dönemiyle ilgili... ...bilgiler alacağız. Evet, Oda Başkanı Semih Güngör yanımda. Sayın Başkan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, efendim sözün başında... ...girişte de söylediğim gibi iki yıllık çalışma dönemi... ...bitti ve... 26-27 Eylül'de İstanbul Eczacı Odamız'ın seçimli olağan genel kongresi yapılacak. Ancak bu iki yılı nasıl değerlendirdik? Yönetim olarak neler yaptınız? Bize bu konuda açıklamalarda bulunursanız sevineceğiz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. E, i̇ki yıl evet e, uzun gibi görünen ama çok çabuk geçen bir dönem. E, çabuk geçmesinin nedeni sürekli ilaç ve eczacılık alanında yaşanan sorunlar ve o sorunlara karşı meslektaşlarımızın da katkısıyla verdiğimiz mücadele ee, ve bunun yanında odanın e, genel işleyişi içindeki e, artan üye sayılarıyla yoğun bir hizmet e, üst üste konduğunda iki yılın nasıl geçtiği... Göz açıp kapanana evet. kadar geçiyor diyorsunuz. Evet. Ee, bir seçim dönemine geldik. Öncelikli olarak tüm meslektaşlarımın e, pazar günü e, yapılacak seçime, cumartesi günü yapılacak kongreye katılımını bekliyoruz. Çünkü katılımın çok oluşu meslektaşlarımızın gösterdiği ilgi sadece seçim açısından değil seçimi izleyen ve İstanbul'daki seçime odaklanmış olan işte gerek siyasi iradenin gerek bakıldığında Diğer odaların, Türkiye Eczacılar Birliği'nin deyim yerindeyse herkesin gözünün üzerinde olduğu bir seçim ve katılımın evet. gücü aynı zamanda İstanbul'un gücünü ortaya koyuyor. Bu gücü ortaya koymak için de yoğun bir katılım sağlamak durumundayız. Haklısınız efendim, aynen katılıyorum. Siz tabii iki yıllık çalışma döneminize girmeden evvel önce benim bir teşekkürüm olacak. Çünkü Havan Radyo'nun kurulması konusunda e, bunun da sorumlusu olan bir eczacı olarak gösterdiğiniz o iradeye, o kararlılığa ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Havan Radyo ilk meslek odası radyosu bunun kurulması konusunda gerçekten sizin başkanlığınızdaki yönetim çok kararlı durdu, önemli bir duruş sergiledi ve bu radyoyu, bu yayın organını yaratabildik. Ben kendi adıma Havan Radyo'nun sorumlusu olarak yönetim kuruluna ve şahsınıza teşekkür etmek isterim. Buyurun Sayın Başkan. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet iki yıl dedik çok yoğundu. Tabii bu yoğunluğu özellikle eczacı tabanına yönelik omuz omuza birlikte verdiğimiz mücadele açısından bakıldığında iki ana başlıkta toplamak gerekiyor. Birincisi artık eczane hizmetlerinin neredeyse %90'ını oluşturan sosyal güvenlik kurumu ve ona bağlı. Kurum ve kuruluşların yarattığı sorunlara karşı yürüttüğümüz bir mücadele. Evet. Bunun yanında bir de bu dönem hızla ilaç eczacılık alanında özellikle eczane alanında faaliyet göstermek isteyen sermaye gruplarının çabaları, yasamıza yönelik yapılmak istenen müdahaleler yani yasal düzenlemelere karşı yürüttüğümüz bir ikinci mücadele vardı ki esasında gerçek anlamda yapılan mücadelede önem kasanan kısım da oydu çünkü bunu hep ben dile getiriyorum. Yasalara karşı verilen mücadeleleri kaybettiğinizde kaybınız çok büyük evet, oluyor. Evet yapabileceğiniz hiçbir şey evet. kalmıyor. Ee, evet, ama öyle protokol ve ona benzer sosyal güvenlik kurumunda e, yaratılan sorunlar karşısında mücadelede bu yıl başaramadığınızı yahut eksik kalanı bir ön, bir sonraki yıl başarmak mümkün kaldı ki biliyorsunuz. Bu konuda da Türk eczacılar Birliği e, tüm odaları temsil eden ERK olarak görüşmeleri o yapıyor. Diğer 51 Eczacı Odası bu konudaki görüş önerileri ve verecekleri eylem destekleriyle onun masadaki elini güçlendiriyor. Evet. İstanbul Eczacı Odası olarak da bu güce güç katmak için bu dönem olağanüstü bir çaba gösterdik. Tabii ortaya çıkan protokollerin son derece iyi olduğu, Eczacı'nın tamamının beklentisini karşıladığını söylemek mümkün değil. Kolay değildi. Ee, geçen 2005'ten itibaren neredeyse 5. yılına girdiğimiz bir e, sosyal güvenlik sistemi ki hala yerine oturmamış bir sürü sorunları olan Hı -hı. kurumsal yapılaşmasını tamamlayamamış bir sisteme karşı biz e, hem de tek partinin iktidar olduğu ve güçlü bir yönetim yapısının olduğu bir e, kuruma karşı mücadele veriyorduk. E, bakıldığında diğer yıllarla karşılaştırdığımızda e, Protokol süreçlerinde de eczacı ilk defa belli kazanımlarla masadan kalktı. Bu kazanımların hayata geçmesinde, oluşmasında İstanbul Eczacı Odası'nın da önemli bir rolü oldu. İsterseniz kısaca oradan başlayalım. Lütfen. Ee... Oradan başlamamız da iyi olur. Çünkü pek çok eylemlilik yaptık. Ortada çok bir şey kazanamadık diyen bir belli cenahlardan da tepkiler gelebiliyor. Onlara da bir cevap vermiş oluruz burada. Muhakkak kazanımları değerlendirirken geçmişe bakıp onlarla da kıyaslayarak karar vermek gerekiyor. Kazanım tabii ki her zaman için altını çizdiğim yeterli olmayabiliyor. Kolay değil karşınızdaki kurumda bir sonuçta üst kurumunuz bir pazarlığa oturuyor ve o pazarlığın dışında olan sizler o pazarlığa güç katmaya çalışıyorsunuz. İstanbul Eczacı Odası Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği'nin özellikle protokol dönemlerine rastlayan e, görüşmeler sürecine ilk yıl katılma e, durumunda kaldı. Çünkü e, biliyorsunuz Türkiye Eczacılar Birliği seçimleri öncesi İstanbul Eczacı Odası'nın geçen dönem yaptığımız seçimlerde verdiğimiz bir söz vardı. Evet. Türkiye'de etkin bir... Eczacıya yönelik politikayı oluşturmanın rolü e, yolu, Türk eczacılar Birliği'nden geçiyordu, güçlü bir yapının oluşmasından geçiyordu ve bu bakımdan da İstanbul Eczacı Odası seçim çorbası ağırlıklı olarak e, Aralık ayına kadar Türkiye'nin 46 ilini gezerek e, az bir e, mesafe çok kat kısa etmeden, bir da, evet değil mi çok yani? kısa bir süreçte oluşturduğu bir ittifakla bir seçim e, platformuna katıldı. Bu seçimden de biliyorsunuz çok yakın bir oylarla beşe altı bir denge çıktı. Yani Türkiye Eczacılar Birliği'nde ve eczacı tabanında beklediğimiz ve olması gereken değişimin ilk haberleriydi, ilk mesajlarıydı bu beşe altı oluşum. Tabii ki altıyı oluşturan yönetim erkeni elinde tuttuğu, e, Türkiye Eczacılar Birliği'nin esas ana görev yapan e, makamlarını paylaştı ama evet. sonuçta Diğer 5 e, üyenin de e, o sürece katkısı çok önemli değil. Bu e, bakımdan ilk yılda İstanbul Eczacı Odası da Türkiye Eczacılar Birliği'nin 2 yıllık e, çalışma döneminde yaptığı tüm doğruların arkasında olacağını, yapılan ortaya konulan her emeğe kendi emeğini katarak katkı vereceğini çok açık net dile getirdik. ve Bu bağlamda protokol görüşmelerinin ilk yıl süreçinde yer alan ve kurulan komisyonun içinde biz de yer aldık. E biliyorsunuz çok fazla tekrar e, yapmadan kısa başlıklarla geçmek istiyorum. O protokol sürecinin ilk bölümünde e, bugüne kadar e, ortaya konmuş e, en olumlu protokollerden biri çıktı. Kişisel olarak e, eczane işletmecisi olan bir e, başkan olarak şunu ortaya koymak istiyorum. E, bizim açımızdan sırtımızdaki çok önemli bir kambur olan e, sanayi iskontoları yani ilaç sanayinin e, konsolide bütçe, kamu kurumları ve sosyal güvenlik kurumuna karşı yaptığı iskontalar sırtımızdan kalktı. Kalktı ama masada atılan imzalar biliyorsunuz sonra unutuldu ve o protokol evet. hayata geçmedi. Evet. Esasında bir kırılma noktasıydı o e, Türkiye'de kurumla e, Türkiye Zahacılar Birliği arasında. Lafını Eğer, keseceğim o dönem hatırlıyorum. O protokol görüşmeleri sırasında e, mevcut olan yapıya destek vermek için sanıyorum bir 15 gün Ankara'da kaldınız ...daha da fazlası ve bir şeyi de altını çizerek... ceza o görüşme masasında oluşu... ...öncelikli olarak... ...Türkiye Ezeciler Birliği'ne bir güç kattı... ...bunu bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu da dile getirdi... E, ...protokolün ilk e, yayınlanan kısmına baktığınızda... ...hem cezalarda hem iskontolarda... ...ve en mühimi tekrar altını çiziyorum... ...sanayi iskontolarının kalkmış olması... ...çok önemli bir e, sonuçtu ama... Türkiye Eczacılar Birliği'nin işte e, bizim de e, gerçek anlamda e, bir noktadan sonra karşı çıktığımız tavrı o protokolün devamında ısrar etmemesi ve karşı tarafın e, biz bunu uygulayamayacağız dediği noktada o kararlı duruşu sergileyemeyiz. E, görüşme de sürecini devam demesi. ettirmesi kırılma noktası oldu. E, eğer o dönem direnebilseydi Türkiye Eczacılar Birliği ve en azından e, eczacı tabanına güvenli ...ortaya koyacak bir takım eylemleri ki buna biz İstanbul Eczacı hazırdık. Odası ve en az birkaç oda hazırdık... ...hayata geçirebilseydik... ...belki o gün sanayi iskontosu sorununu çözmüş olacaktık, bugün o iskonto hala bizim canımızı yakıyor. Maalesef. Tabii ki o süreçten sonra... ...protokol görüşmeleri Türkiye Eczacılar Birliği ile kurum arasında bir yılı süren bir yılan hikayesine döndü ve... Türkiye'deki tüm odaların da İstanbul Eczacı Odası da içinde olmak üzere birçok şeyi üretmesinin önüne geçen bir süreç oldu. Yani sürekli bir sosyal güvenlik kurumu ile hesaplaşma ve özellikle bizim açımızdan bakıldığında Türkiye Eczacılar Birliği'nin her ne kadar o kırılgan bir noktadan sonra siyasetle barışık politikasını bilmemize rağmen, her zaman bir kamuoyu oluşturarak arkalarında hem güç katlı Türk eczacılar Birliği'ne hem de en azından protokol görüşmelerinde eczacının mağduriyetini ortadan kaldıracak ciddi önerilerle yanlarında olduk. Ama ne yazık ki protokol görüşmelerinin içinde olmadık çünkü Türk eczacılar Birliği bu konuda kendi inisiyatifini kullandı. 2009 protokolü buna benzer bir süreçti ama orada bir farklılık vardı. Oradaki farklılık ilk defa kurum eczacı ile kendi meslek örgütleri arasında daha sorusu örgütlü gücü arasındaki bağı koparmak istedi. Değil mi? Yok, Bu çok önemli bir, bir e, tavırdı. Bir e-sözleşme dayatması veya tehdidi Türkiye'deki tüm eczacıları bir anda tekrar bir araya getirdi ve kenetlenerek böyle bir dayatmaya karşı koyduk. E, i̇sterseniz tekrar geriye dönelim. Süreç birbiriyle iç içe geçerek devam ediyor. Tabii bunlar sadece sosyal güvenlik kurumu ile sürdürdüğümüz o görüşmeler, mücadele, e, eczacının hayatının bir parçasıydı. Bu arada bir başka şey daha sürekli e, karşımızda sorun olarak duruyordu. O da neydi? E, Türkiye'de e, yerleşik sermayenin e, özellikle belirli eczane alanında hizmet verme, bu konudaki iştahlı çabaları bu dönem çok ön plana çıktı. Bunu gördüğümüz için bir ilki gerçekleştirdik yönetim olduğumuzun ilk senesinde. 14 Mayıs'ı bir eylemlilik günü ilan evet. ettik. Hatırlayacaksınız bir ezanelerin vitrinlerini karartma eylemi yaptıydık ki o eylem ee, bunu Kamuoy ben, kamuoyunda kendi, da çok ciddi yankısı e, kendi oldu. adıma söylemiyorum ama 51 eczacı odası içinde İstanbul eczacı odasının e, 50 eczacı odası tarafından büyük bir e, gururla her yerde dile getirdiği bir daha tekrarlanması biraz zor olan bir eylemdi e, İstanbul'daki 4000 daha fazla ki o sayı o dönemlerde 4600 civarındaydı evet. eczanenin vitrinini karartarak Geleceğimizin kararmaması için vitrinlerimizi karartıyoruz sloganıyla başta ilaçta o günlerde gündeme olan reklam, tanıtım ve bu yolla ilacın büyük bir bölümünün eczane dışına çıkartılması çabalarına bir yandan da e eczane alanının e bir başka şekilde birilerine Devredilme yahut e, onların da e, hizmet görecek şekilde düzenlemelerin gündemde olduğu özellikle 1262 sayılı yasanın gündemde olduğu evet. ilaç ve tıbbi cihaz kurumu yasasının taslağının görüşülmeye başlandığı dönemlerde çok etkili oldu. E, yani bugün... Ee, ne yapıldı kitleler sokağa dökülerek yahut da işte eylemler yapılarak ne kazandı noktasının cevabı burada yatıyor. Ee, burada tabi e Sayın Başkan hemen araya gireyim bunu hemen geçmeyin tevazu sahibisiniz ama şimdi bakın şöyle düşünüyorum. Bunu e, bizi dinleyen tüm meslektaşlarımızın da çok önemli üstünde durup düşünmesi gerekir. E, siz bir kelimeyle geçiyorsunuz. Yani böyle bir karartma eylemini yaptık diyorsunuz. Ama yönetimsiniz ve yönetim sorumluluğunuz var ve böyle bir eyleme kalkıyorsunuz. 4600'e yakın eczanenin olduğu bir bölgede böyle bir eylemliği %99-109 başarıyla tamamlamak çok önemli bir olaydır. Yani gerçekten yönetim kurulu olarak şahsınızda da yönetimi bu anlamda kutluyorum. Ayrıca bir kutlamam gereken bir şey de size olağanüstü destek veren İstanbul eczacıları da kutlamak gerekir. Bunların bu dayanışması, bu birlikteliği olmasaydı siz böyle bir eylemi de başarıyla götüremezsiniz. Kutlanması gereken hem eczacılarımız hem çok açık söylüyorum sizin yönetim beceriniz. Burada kutlanmadan öte üç ayaklı bir, eylemdi. bir ayağı... Hayır bunu niye vurguluyorum e... yani bir kelimeyle geçilen şeyin başarılabilmesi için gerçekten çok önemli bir beceri ve çok önemli bir emek harcanması gerekiyor. Onu biraz bizi dinleyen meslektaşlarımızın biraz daha düşünüp algılaması anlamında biraz vurgu yapmak istedim. Teşekkür ederim doğru. Üç ayaklı bir eylemdi yani bir yanda e, her zaman bugüne kadar onu e, hep gördük arkamızda olan bize destek veren eczacı tabanı. Bir anda bu örgütlenmede bize olağanüstü çok kısa bir süreydi çünkü yaklaşık üç günde İstanbul'daki tüm eczanelerin vitrinini kararttık. Bölge temsilcilerimiz. Bölge temsilcilerimiz ve böyle bir kararı almak gibi bir riski üzerine alan o İstanbul olmayan, Eczacı Odası'nın evet 7 yöneticisi yönetim. bakıldığında ve o yöneticilerle birlikte emek veren bir de Eczacı Odası'nda hizmet eden kadrolar. E, neyi başardı bu e, karartma eylemi? E, i̇laç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yasası hala taslak halinde bugün. Yani o gün defalarca meclis gündemine getirilmek üzere taslaklar halinde işte hem Türkiye Eczacılar Birliği'ne, odalara, üniversitelere gönderilen ve her an yasalaşması beklenen taslak. Ki o taslakla birlikte ilaç yeni bir form içinde değerlendiriyor, bir başka ya. bir boyut kazanıyor. İlacın artık tamamen özerk bir kurum tarafından e, tüm işlemlerinin kontrolü ve düzenlenmesi yapılıyor ve o yasanın içinde eczacının adı geçmiyor. geçmiyor. Şimdi bütün bunlar ve özellikle reklama yönelik ki reklam daha sonra tanıtım hep eczacının gündeminde oldu. O reklam ve tanıtımın sonunda ilacın eczanet alanından çıkıp başka bir yere yavaş yavaş adım adım gitmesi yani eczane alanına giremeyenlerin eczane alanındaki ilacı bir başka yere kendi alanlarına taşıması gibi bir sonucu doğuracak bir takım adımların önüne geçti o karartma eylemi. Çok önemliydi. Türkiye'deki tüm eczacı odalarının da bu konudaki olumlu yaklaşımları da bize güç kalktı. E, tabii yasalar deyince yasalar üzerinden devam etmek gerekiyor. Çünkü e, bir başka karşımıza çıkan e, yasal düzenlemede biliyorsunuz 6197 sayılı yasamızla ilgili yıllardır defalarca taslaklar olarak kurumlara... Türkiye Eczacılar Birliği'ne, odalara ve bakanlığa gidip gelen, evet, hep değişen 8, 8, ve 8 yıllık bir süreç. Evet, bir noktaya kadar geldikten sonra nedense Başbakanlık'ta takılıp kalan 6197 sayılı yasa taslağına birdenbire e, durup dururken bir ortaklık maddesi eklenmek istendi. Yani bakıldığında özellikle bunu önerenler de işte başta AKP'nin eczacı milletvekilleri ve içinde eski TEP başkanı olan e, Sayın Domaç e, bu konuda çok gayretli bir çaba içine girdiler evet. ve sonunda taslak olarak önümüze geldi. Esasında bu taslağın ilk ortaya çıkışını da e, or bulan çıkartan ve bunu tespit eden o da İstanbul Eczacı Odası olduğunu da altını çizmek istiyorum e, ve bunun arkasından e, 6197'ye karşı bir ortaklık yasasını reddettiğimizi çok net alt, altını çizerek... ...bir eylemlik süreci başlattık. Tabii o süreç aynı zamanda... E, ...Türkiye Eczacılar Birliği'nin... ...Sosyal Güvenlik Kurumu ile... ...protokol görüşmelerini... ...başlattığı sürece de denk geliyordu. Denk geldi, Hatırlayacaksınız... Evet. ...Urfa'da yapılan bölgeler arası toplantıya... ...ki siz de delegesiniz katıldığınız... ...İstanbul Eczacı Odası... ...bir eylem planıyla gitti. Bu eylem planının içinde... ...bir miting vardı. İşte değişik e, afiş... ...basın açıklamaları farklı eylemler olan bir eylem planıydı. Ki o bölgeler arası ilk saatlerinde böyle bir eylemlik ve miting olayını gerçekleştirecek bir delege havası da yoktu. İstanbul'un çok özel çabalarıyla bu belli bir noktaya taşınarak önem arz etmeye başladı. Genellikle Türkiye Eczacılar Bilim Bölgeler Arası toplantılarında rastladığımız genel bir yaklaşım vardı. O bölgeler arası toplantının da gündemi farklıydı. Bakıldığında gündemin içinde bu eylemlilik bu eylemlilik süreci yoktu. Eylemlilik sürecini öneren ama İstanbul Eczacı Odası'nın tabii bunu önermesi de yetmiyor. Oradaki 50 Eczacı Odası'nın bu öneriyi hatta e, siz önerin biz arkanızdayız diyerek çok sıcak ve e, insanı gururlandıran bir şekilde destek vermesi e, Ankara'da yapılan yeter artık mitinginin önünü açtı. O mitingin temel beklentisi Ortaklık yasasını durdurmaktı evet. yani şimdi Ankara'daki mitingi sonra Türkiye Eczacılar Birliği işte olağanüstü toplanarak bu baskılar karşısında e, ilk defa bir başkanlar danışma Kurulu toplantısının ardından tekrar bir araya gelerek e, eylem kararını ve eyleme bağlı olarak da miting kararını açıkladı ve o miting sürecinde tabii de işin içine sosyal güvenlik kurumunda yaşanan protokol sürecindeki sorunlar girdi. Ama o mitingin kazandırdığı temel kazanım ortaklık yasasının bakanın bizzat ağzından çıkan ben bu raf, yasa taslağını rafa kaldırdım. Bir daha da benim önüme gelmeyecek. Ancak bundan sonra Türkiye'de tüm ö, eczacı örgütlerinin ortak bir e, kanaatiyle oluşmuş bir yasa taslağını buna Dilekse benim milletvekillerim de dahil vardır. ancak o zaman de değerlendiririm demesi e, bence bu iki yıl içinde... Eczacının en büyük kazanımıydı. Çünkü ortaklık eğer bir şekilde yasalaşsaydı bugün belki başka bir eczane formatı, başka bir eczane şekliyle, eczacılığın bir başka şekilde yapılmasıyla karşı karşıya kalacaktı. Evet, çok önemli. Yani eczacı mesleğine sahip çıktı o eylemle ve o eyleme dört ee, bine aşkın insan götürdü. 3600'e yakın sadece otobüslerle taşıdık. Bunun yanında kendi olanaklarıyla giden ve bize isimleri yazdığına 600 e aşkın meslektaşımız vardı. Kara kışı aldırmadan biliyorsunuz e, bu konuda e, tekrar konuştuk. E, bu eylem sırasında bize destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bunun içinde bölge temsilcilerimiz kadar görev alan arkadaşlarımız da var. Son derece düzenli bir organizasyonla buradan otobüslerle e, yolda da gerekli ikmaller yapılarak ve tek bir meslektaşımızın da en ufak bir sorun yaşamadan düşünün 25 e aşkın insanın katıldığı bir mitingden gidip gelmek ve hava şartları da göz önüne alındığında çok, çok zordur, önemli. önemlidir. Bunu başardık. Bu başarıda da emeğe geçen herkese bu toplantı çerçevesindeki başarıları bir kenara koyuyorum. O açıdan da bakıldığında tekrar teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü çok zor bir işti ve o işi de başardık. Onun sonucunda gelen başarı aynen altını bir kere daha çizdiğim gibi ortaklık yasasının ortadan kalkmış olmasıdır. Sosyal güvenlik kurumunun... Protokol sürecine yönelik de o mitingde çok şeyler söylendi ama o miting sonrasında o söylemlere uygun bir Türkiye İzlacılar Birliği görüşme süreci yapamadı. Bunun altını çizmek istiyorum o dönem özellikle üyelerimizin giderek Türkiye İzlacılar Birliği merkez heyetinde dışlanması ve karar aşamalarında hep yok sayılması ve ittifak yaptığımız odaların bir kısmında bile ne olursa olsun bir anlaşma yapalım e, düşüncesinin oluşması. E, bu süreçte e, bizi e, İstanbul olarak çok ön plana çıkmamıza hatta meslektaşlarımızı bir kapatmaya hazırlamış olmamıza rağmen e, ne yazık ki e, süreç açısından bakıldığında e, sonuç e, bir takım kazanımlarla belki bitti ama temelde. Ankara mitinginde Türkiye Zacılar Birliği'nin Sayın Başkanı'nın ortaya koyduğu o söylemle örtüşen bir sonucu alamadık. Tabi orada bir altını çizeceğim ve giderek süreçte de beni hep rahatsız etmiş olan bir konu vardır. Eğer o görüşme süreci esnasında E-Sözleşme dayatması geldiğinde... Türkiye Eczacılar Birliği ki en önemli kararlardan birini almıştı. O da neydi? İki gün süreyle e-sözleşmeyi hangi tarihte yapacağını, hayata geçireceğini Sosyal Güvenlik Kurumu açıklamıştı. Ve onun ardından toplanan Eza, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanlar Danışma Kurulu'nda tüm odaların ortak kararıyla iki gün eczane kapatma kararı alındı. Ve bu kararın gizli tutulması kararlaştırdı. Gizlilik de şu açıdan gerekiyordu. Çünkü özellikle o dönem hatırlayacaksınız. Hem basın yayın yoruyla oluşturulmak istenen deyim ise bir aile baskısı e, vardı. Evet. Ve sürekli odalar bu konuda... E, yüzellerinde bir baskı oluşturarak bu eylemlilik sürecinin kırılması gündemdeydi. Onun için e, böyle bir baskıyı bertaraf etmek için eylemin hiçbir şekilde açıklanmaması kararı çıktı. Ama ne yazık ki bu bu gizlilik uygulandı mı? Bu gizlilik e, bazı e, odalarımızın e, bu gizlilikle ilgili Anlayışlarının farklılığından haberin dışarıya sıyır, sızdırılması ve e, İstanbul'da bir web sitesinde, e, internet sitesinde bu eylemin yayınlanması e, bu mitingi yapılamaz hale getirdi. Niye? E, bunun da altını net çizmek gerekiyor. Çünkü bu duyulduktan sonra özellikle Anadolu'daki birçok odanın üzerinde çok siyasi, siyasi baskılar, baskılar oluştu ve bir hafta önce 51 Eczacı Odası'nın ortak bu Protokol imzalanamaz. E sözleşmeye karşıyız. Eylem yapalım, e eczane kapatalım diyen e anlayış. Bir sonraki bir haftaki toplantı toplantıda 46 eczacı odası bu protokol şu anda bizim için uygundur. Görüşmeler devam etsin, bu iş sonlandırılsın deme noktasına. Geldi. O bir haftalık yani... süreçte tabi neler olduğu konusunda e çok yani net. Türkiye, e Türkiye'de Türkiye'de o biraz dönem düşünürlerse ne evet. ne olduğunu bilebilirler. Türkiye'de o dönem. Ama Biraz, gizli kalabilseydi belki bu siyasi baskılar en aza inecekti hazırlı, ve bu kararlılıklarını 51 eczacı odası gösterebileceklere başlamıştı. Evet. İşin kötüsü yani Türkiye'de bugün ezanet kapatma eylemi çok önemli bir eylemdir. Böyle her dakika yapılan bir eylem değildir. O eylemi yaptığınızda karşınızdakine karşı kesin sonuç almak zorundasınız çünkü sonsuza kadar sürecek de bir eylem değil. Son kurşun. esasında tam da o süreç böyle bir gerekliliği oluşturmuştu. Ne yazık ki olmadı, yapılamadı. Bir şey daha önerdik biz İstanbul Eczacı Odası olarak. O da her zaman altını çizerek söylediğim, meslektaşlarımla paylaştığım bir şeydir. Tekrar görüşme sürecinin sonuna doğru Türkiye Eczacılar Birliği giderek anlaşmaya yakın bir cumartesi günüydü sözleşmenin imzalandığı günden önce e, bizzat Türk Eczacılar Birliği başkanını arayarak e, bakın sayın başkan İstanbul'da eczacı kapatmaya hazır. Bunu Türkiye'de yapmaya hazır birkaç oda olduğunu da biliyorum. Gelin biz işte yarım gün, bir gün yahut da ne uygun görüyorsanız saatle de bile olabilir. Biz kapatalım. Bu size güç katar. Çünkü 17'sinde doğru. E, tarih olarak Görüşme sözleşme imzalanacak, masaya oturulacak. Siz o masaya otururken güçlü olun ya da o süreci biraz uzatın çünkü ay sonuna kadar protokol imzalamanız gerekiyor. Çünkü ay sonunda Türkiye Eczacılar Birliği biliyorsunuz o dönem sözleşmeyi evet. feshetmişti evet. ve ay sonuna kadar sözleşmenin yapılması gerekiyordu. Türkiye Eczacılar Birliği'nin sevgili başkanı o gece bana bu dediğin e, sözler bu e, önerin çok makul geliyor. Ben pazartesi günü yönetim kurulunu toplayacağım, bunu değerlendireceğim ve sizi Ankara'ya çağıracağım dedi. Hatta ben o gece özellikle Adana Eczacı Odası Başkanımla da görüştüm. Çünkü Adana Eczacı Odası hem eylemlerde yer alan bir odadır kapatmalarda. Hem de Sayın Başkan'ın bağlı olduğu oda olduğu için en azından onun da bu konuda katkısını almak önemliydi. Sayın Oda Başkanı Burhanettin arkadaşım da bu işin doğru olduğunu yapmamız gerektiğini söyledi. Ama ne yazık ki bu görüşmelerin yapılmasından bir saat sonra sosyal güvenlik o grubu ne oldu, tekrar e-sözleşme dayatmasını internet üzerinden yayınlayınca pazartesi günü artık tüm telefonlar kapandı. İstanbul'da biz yaklaşık 70 kişi devamlı kendilerini aramamıza ve kapatmaya hazır bir vaziyette beklememize rağmen kapatma gerçekleşmedi. Yani evet. kapatma dediğiniz şey bir takım sürecin sonunda tüm Türkiye'yi yahut da ...belli oranda... ...Türkiye Eczacılar Birliği'ne güçlü bir kozu verecek... ...noktada gerçekleştirmek gerekiyor... ...yoksa İstanbul Eczacı Odası'nın... ...üyelerinin tabanının... ...ben bugüne kadar hele eylemde... ...sonuna kadar destek verdiğini... ...biliyorum, görüyorum, yaşadım... ...bu çok önemli bir şey... ...adımız zaten bu konuda eylemi yapan odaya olarak çıktı... ...ama eylemi yaparken... ...tabii ki eylemin sonuçlarını... ...ve eylemin de... ...akılçı zamanı evet, yerinde de... ...zamanını tutarlı bir, bir de Eylemi yapan sizler eğer sonucu bir başkası tarafından belirlenecek, hayata geçirilecek bir iş yapıyorsanız ki bugün protokol görüşmeleri öyledir. Siz hangi eylemi yaparsanız yapın kararı verecek olan Türkiye Eczacılar bir Birliği'dir. Evet. Türkiye Eczacılar Birliği o imzayı atacağı için eylemleri yaparken de Türkiye Eczacılar Birliği'ni ve özellikle 51 Eczacı Odası'nı da o işin içine katmak gerekiyor. O da bir ayrı süreçti ve oradaki evet. ortaklık yasasına yönelik kazanım. Çok önemliydi. E-Sözleşme o süreçte durdurulmuştur. Biliyorsunuz E-Sözleşme ile ilgili de İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Eczacısının güvenine, desteğine sonuna kadar inandığı için olmayacak bir şey yaptık. İnternet üzerinden sayfa açarak dedik ki buraya adınızı, soyadınızı, eczane adınızı vererek ben E-Sözleşme'ye karşıyım diyeceksiniz. Düşünün 4700'e yakın eczane anlaşmalı ve bu eczanelerimizin birçoğu neredeyse yaptıkları işin tamamına yakınını Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapıyorlar. yapıyorlar. Yani reçete hizmeti e, veriyorlar. Ve böyle bir riski gözlemleyerek hepsi evet. isimlerini yazdılar. Evet. Bunun yanında 9 bin dilekçeyi götürdük. Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ankara'ya teslim ettik. Sadece İstanbul'dan hem Sağlık Bakanlığı'na hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına yazılmış direkçeleri. Evet. El sözleşmeye de böyle dur dedik. Esasında burada atlanan yahut da Tabii e, genel anlamda bakıldığında hepimiz çok şey beklediğimiz için ayrıntı gibi duran ama çok önemli bir noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Eğer o sözleşmeye biz bugün dur, dur. diyememiş olsaydık. Evet. Yani ne kadar eleştirirsek eleştirenin, Türkiye Eczacılar Birliği bizi temsil eden en üst örgüt. Eksiklikleri olabilir. Bugünkü eksikliklerini yarın gelen yönetimlerin oluşturduğu delegeler telafi ederler. Ama el sözleşme hayata geçseydi bugün her kişi bizler de dahil o kurumun karşısında yalnızdık. Bize dilediği dayatmak istediği her şeyi kolaylıkla kabul, etmek, kabul ettirebilirdi. Evet. Bu da önemli bir kazanımdı. Bunu e, kazanım olarak e, değerlendirmenin en üst sıralarından bir yere koymak gerekiyor. Doğru. Çünkü hala hepimiz kurumla anlaşmalıyız ve süreç devam evet. ediyor. Ve bizim adımızda evet. Türkiye Saycılar Birliği bu görüşmeleri yapabiliyorlar. Evet önemli. Tabii O dönemde e, sözleşmelerin imzalanmasından sonra biz bir e, Farklılığı da o dönem ortaya koyduk. O da e, bakıldığında önemli bir noktadır. Çünkü yıllardır sözleşme fiyatlarının çok pahalı olduğu söylenirdi. Herkes bundan şikayet ederdi. Yalnız İstanbul'da biz oda mensupları, İstanbul Eczacısı değil, Türkiye'deki tüm odaların yöneticileri ve e, tabanı da bundan şikayetçiydi. Ama bir türlü Türkiye Eczacılar Birliği'nin o yöneticileri, Tabanın ve yönetimlerin sözünü çok fazla dikkate almayan tavrı bu dönemde devam etti. Hatta bir yönetim toplantısı bile yapmadan bir başkanlar danışma kurulunda sözleşme bedelleri 500 TL olarak o dönem o süreçte açıklandı ki bu rakam bakıldığında tüm kurumlarla tek sözleşme yapılacak. Bu bedel de onun üzerinden alınacaktı ki için işin içine ...konsolide bütçeye kurum, bağlı kurumlar da ayrı girdi... ...onlar için de bir ayrı e, bedel söz konusu oldu... ...ama e, total bir hesaplama yapıldı ve... ...odaların bir önceki yıl e, verdikleri e, sözleşme sattıkları... ...sözleşme ve onun karşılığı olan... ...Türkiye Eczacılar Birliği'ne gelen katkı olarak gelen... ...TL'yi e, o ildeki sözleşme miktarına bölerek... ...böyle bir ortalama rakam çıkarttılar ki... ...İstanbul adına büyük bir haksızlıktı bu... ...çünkü İstanbul bir önceki dönem 1 trilyon o zamanki eski parayla 2 350 milyar liralık bir e, sözleşme, sözleşme ödemesi yapmıştı ve İstanbul'da e, konsolide bütçeye tabi kurumlar böyle çok fazla yaygın değildi. Yaklaşık bizim 900'e yakın eczanemiz. Bunların sadece 75 tanesi çok fazla kurumla anlaşmalı. Ama Anadolu'da öyle değil. Tüm odalarda eczacıların neredeyse tamamı her kurumla anlaşma yaptığı için bizden bu 500 lirayla yaklaşık o dönem bir önceki dönem ödediğimiz paranın 2 mislini 3 milyon 3 trilyon 250 milyara yakın bir para talep ettiler. Evet. Yani bunu dedik o toplantıda biz toplayamayız. Bu çok büyük bir adaletsizlik. Siz Türkiye'deki toplamanız gelen gelen rakamın neredeyse büyük bir kısmını İstanbul eczacısından istiyorsunuz. Biz bunu veremeyiz. Açık da ettik. İstanbul'daki pek çok eczane e, tek kurumla sözleşmeli. Tabii. Evet. Yani İstanbul'daki 2000 aşkın tam rakamlar şimdi önümde yok. 2370 civarıydı galiba. Sadece tek bir kurumla anlaşmalıydı. O Bunun çok yanında bir haksızlık ikinci tabii. bir kurum yani tek bir konsolde bütçe yaptı, tek bir yaşa farklı anlaşmalı da 1000 küsur eczaneydi. Geriye kalan e, 700-800 eczanenin farklı anlaşmaları vardı. Böyle olunca bir e, yönetim kurulu kararı almak zorunda kaldık. Bir siyasi karardı esasında yani Türk Eczacılar Birliği'nin ve Türkiye'deki eczacıların e, farklı bir kararla karşısına çıkıyorduk. Ee, rahatsızlık da yaratabilirdi. Bunun siyasi sonuçları da olabilirdi. Yani üzerimizdeki Türkiye Eczacılar Birliği'nin denetimi bu konuda sürdürülecek bir yasal mücadele uygulamayı da karşı e bu riski almak durumundaydık. Evet İstanbul Eczacı Odası yönetimi bu her türlü riski değerlendirerek o dönem Türkiye eczacılar Birliğini de zarara sokmamak için, çünkü kurumsal açıdan bakıldığında Türkiye eczacılar Birliği'nin de güçlü bir ekonomik yapısı olması gerekiyor. Doğru. Ve bir önceki yıl ne kadar, aynen hesabı öyle yaptık, ne kadar ödediysek onu Türkiye'deki, İstanbul'daki anlaşmalı eczanelerin sayısına böldük ve çıkan rakam 240 küsür liraydı. Ona bir enflasyon farkında koyarak 250 TL'den Topladık ve e, sözleşmeleri e, arkadaşlarımıza Dağıt. bir buçuk gün içinde dağıttık. Onunla ilgili tabii süreçte Türkiye Eczacılar Birliği bize ondan sonraki sözleşmenin peşin paralarını aralayarak e, çeklerini alarak verdi. Ve konu bir dava konusu da edildi. Çünkü İstanbul Eczacı Odası'nın önemli bir bütçe katkısıyla oldu bu eylem. O dava hala devam ediyor. Umuyorum bu dava e, lehimize sonuçlanırsa Türkiye'de bundan sonra artık sözleşme bedelleri daha, daha adilane fiyatlar adilane fiyatlar şekilde olmayacak. Bu çok önemli. Evet. E, o konuda da e, umutluyuz. E, çünkü süreç hala devam ediyor. Tabii bunun yanında ee, Örnekleme ile yapılan reçete kontrollerine e, müdahale ettik evet, bir mücadele şey sürdürdük dava açtık sü esasında dava süreçlerine bakıldığında hukuk bürosunun hakkını e, vermek gerekiyor etmek lazım. Son, e, derece, son, derece, son derece son derece son derece zamanında e, müdahalelerle e, olaylara e, doğru şekilde yaklaşarak açtığı davalar kazandığı danıştay'da yürütmeyi durdurmalar kazandığı davalar süren davalar var çok yoğun çalışan ve doğru işler yapan bir hukuk bürosuyla kendi adıma gurur duyuyorum meslektaşlarım evet, adına. açısından evet. da büyük bir şans tabii böyle bir gibi sahip e, oldu. Süreçte sadece bakıldığında e, ilaçlar reklam, ortaklık yasası işte e, bir takım yeni yasal düzenlemelerin yanında bir başka olayı daha yaşadık. E, o da çok önemliydi. E, o da neydi? Türkiye'de Birileri durup dururken işte For You grubu eczanelerin karşısında bir alternatif yaratmak istedi. Yani For You mağazalarının önüne bir gece kalktık ertesi sabah baktık ki Store açılıyor evet. diye afişler açıldı. Bu resmen bir kişi, grup adını ne derseniz deyin birilerinin eczacılara meydan okumasıydı. Ben kendi eczanemi açıyorum diyordu bu insanlar. Buna İstanbul Eczacısı'nın müsaade etmesi, böyle bir yolu açmasına izin vermesi mümkün değildi. Onu da yaptılar işte. Hemen basın açıklamaları, bu konuda yaptığımız basın toplantıları ve biliyorsunuz tam da o Farma Vizyon Fuarı'nın olduğu evet, dönemde. Türkiye'den dönemdi. gelen odaların Türkiye Eczacılar Birliği'nde katılımını talep ettik. Onların da katılımıyla birlikte e, tünelden Taksim'e Taksim e ikinci yürüyüştü bu. Çünkü Gerçekten. birincisi geçtiğimiz 14 Mayıs'ta. Yaptıydık. O da işte o karartma eylemi çerçevesinde yaptığımız bir eylemdi. Bin aşkın meslektaşımız evet, vardı evet, ve çok eczacılık mesleğine gerçek anlamda vardı. sahip çıktıktan o mitingde ortaya koymuşlardı. Yürüyüşte diyelim de e, yürüyüşte. Bu drugstore ile ilgili yaptığımız yürüyüşe de yine aynı katılımı verdiler. Üniversitelerimiz büyük bir verdi, olgunlukla, evet. büyük bir özveriyle katıldılar. Öğrencilerimiz katıldı ve drugstore'ların önündeki biliyorsunuz afişler indirildi o sürede e, böylece onların beklediği ve bizim de izin vermediğimiz şekilde bugün için son bulmuş görünüyor ama onların evet. bu e, düşüncelerinden bu tavırlarından kolay vazgeçmeyeceklerini Onun biliyoruz. için her an tetikte bulunmak gerekiyor. Aynen başkanı. öyle. Evet. Tabi o kadar çok iş yapılınca evet. hangisine daha değineyim? İşte, diye tabii. de insan. Şimdi bir başka <gülüyor> tabi ana başlıklara baktığınızda. İşte kazanım diye ortaya çıkan şeyler esasında mesleki anlamda bu mesleğin geleceğe yönelik sürdürülmesinde insanların önemle üzerinde durdukları ve o konuda mücadele ettikleri, başarılı oldukları noktalar. Tartışılan, bugün de hala tartışılmaya devam eden protokol süreçleri ise bundan sonra da olacak. Yani o protokol süreçlerine bakıldığında son iki yılda ilk defa eczacının artı olarak ee, bir takım... işte yapılan iskontoların eczacının yaptığı iskontoların geriye çekilmesi, eczacı karlığının bir kademe arttırılması gibi yani çok yeterli olmamakla birlikte kurumun geri adım attığını ki bunu kendisi ilk defa söylediydi açıkça hatta biliyorsunuz bir e televizyon programı yaşadık e sosyal evet, güvenlik evet, kurumunun evet, yetkileriyle o toplantıda da çok net açığa çıktı. İlk defa e bir kurum ...geri adım atmaktan duyduğu rahatsızlığı orada dile getirdi. Tabii o adım şimdi daha büyük adımlarla devam edecek. Hı hı. Bundan sonraki artık yapılacak protokol görüşmelerinde... ...yeni oluşacak yönetimler... ...onların oluşturacağı Türkiye Eczacılar Birliği'nin yeni yapısının da... ...daha kararlı durması gerekiyor. Gerek Bunu da yapmak zorundalar. Çünkü süreç bizi öyle bir noktaya getirdi ki... ...en son onlara değinerek bu dönemde yapılanları bitirmek istiyorum... Çünkü yapılan çok şey var ama ayrıntıya girmek istemiyorum. Bir kere öncelikle protokol süreci bittikten sonra şuna karar verdi İstanbul Eczacı Odası. Türkiye Eczacı Birliği bünyesinde de yapılan toplantılarda da konuşuyordu. Bir alanda mücadele ederken ikinci bir alanda mücadeleyi açmak Eczacı'nın yorulmasını bölmek, ve gücünün bölünmesini sağlıyordu. Protokol süreci bittikten sonra şöyle bir tespit vardı. Bugün Türkiye'de eczacının yaşadığı sorunların bir tarafı eğer sosyal güvenlik kurumuysa diğer tarafı da ilaç sanayi. Şimdi ilaç sanayi sürekli kendi bildiği yoldan yürüyecek. Kendi dayatmalarını hissettirmeden eczacıya uygulayacak. uygulayacak. Kendi karlılığını ve pazar payını arttırırken ki bugün bakıldığında Türkiye'de tek büyüyen ekonomik kriz göz önüne alındığında e, iş kolu ilaç sanayi, sanayi. %20'lik bir büyüme var e, orada. O zaman e, dönüp hakkımızı onlardan istemenin zamanı gelmişti. Çünkü ne yapıyorlardı? Son bir yılda özellikle adım adım ticari iskontolarımızı ya sıfırlıyorlardı ya da düşürüyorlardı. Buna karşı bir ortak mücadele başlaması gerektiği evet. Şubat ayında karar altına alındı. İlk Başkanlar Danışma Kurulu'nda. Ama tabii, Türkiye eczacılar Birliği'nde alınan kararların biraz süreçte hayata geçmesi biraz değil. Çok zaman alıyor. Bunu da Türkiye Eczacılar Birliği'nin sürekli o işte o dönem döneş, değişen yönetim yapısı, bizim 5 arkadaşımızın artık hiçbir konuda inisiyatif sahibi olamaması, karar organı olarak adlandıran kesimin tüm son noktada belirleyici olması Olmaz, ve bazı Türk Eczacılar Birliği üyelerinin işte o dönemki siyasi e, mücadelelerinin, seçim çalışmalarının bir fiil içinde olmaları ve o yarışmaları Kazanamadıktan sonra geriye dönmelerinin yarattığı e, sıkıntı ve istifa talepleri ve e, arkadaşlarımızın bu konuda görev alma talepleri ve bunun Türkiye Zacra Birliği'nin Başkanlık Divanı tarafından reddedilmesi, bunun üzerine arkadaşlarımızın istifası ve bu istifaların ardından gerek görülmeyen o yönetim değişikliğinin apar topar e, gündeme getirip yapılarak evet, evet. Türkiye Zacra Birliği Başkanlık Divanı'nın yeniden şekillenmesi gibi İstersiz... anlamsız. İsterseniz... İsterseniz onu biraz açalım efendim. Ee, çünkü e, yani çok tabii zamanı verimli kullanmak adına e, çok hızla geçiyorsunuz ama o süreçte bizim listemizden e, bu ekibi oluşturan 5 arkadaşımızın en büyük sıkıntısı sizin de değindiğiniz gibi karar süreçlerinde müdahale olamıyorlar ve o altılı grubun aldığı kararların içinde de sorumluluk sahipler bir anlamda. Çünkü merkez heyeti üyesi de onlar. onlar onların bu ıı, görev dağılımı sırasındaki arkadaşlarımızın yönetim becerilerindeki eksiklikler ve boşlukları öne sürerek yeni bir görev dağılımı talep ettiler. Bunu... O andaki o altılı yapı kabul etmedi. Hayır bu görev dağılımı bize uygundur ve devam etmeliler dedi. Ve bu anlayışın böyle hakim kılınması nedeniyle de bizim listemizdeki kazanan beş arkadaşımız en sonunda bu sürecin böyle gitmeyeceğini düşünerek de istifa ettiler. Ama ondan sonra ısını siz anlatın. Aynı anlayış ne yaptı? O istifa sürecine de bir kısaca o zaman değinmek gerekiyor. Çünkü istifa sürecinde de işte sonuçta bir yıldan fazla süren bir İttifakın oluşturduğu yönetimdi. İttifakın içindeki bazı oda e, temsilcilerinin yönetici olan TEP'te e, öncelikli olarak yani orada devam etmek düşünceleri. Bir kısmının ise işte, e, bu noktadan sonra artık bizim inisiyatif koymamız orada karar organı içinde yer alıp ee, doğru olan şeylerin hayata geçmesini sağlamamız mümkün olmadığı için bunun siyasi sorumluluğunu da almayalım çelişkisi. Bu istifa süreci esasında daha da önce Önceleri protokol olabilir. sürecinin evet. tam Olacak. o işte e, anlamsız bir şekilde imza sürecine e, giden demin de anlattığım kapatma süreçlerinin hiç denenmediği bir takım işlerin apar topar kotarıldığı dönem alınacaktı. Ama o süreçten sonraki orta atışma boyutu biraz uzayınca. İstifalar biraz daha ileriye yani. çünkü İstanbul Eczacı Odası o dönem kendi en azından üyesi için o kararı almıştı ama etik davranmak birlikte başladığımız işi birlikte sürdürmek birlikte bitirmek e, ilkesinden hareketle sonuna kadar diğer arkadaşlarımızın da ikna olarak istifalarını bekledik ve istifa süreci oluştu. Bu istifa sürecinin oluşundaki temel nokta işlemeyen bir genel sekreterlik makamı. Türkiye Zalcılar Birliği'nde bir, bir senedir boş olan evet. ve sürekli seçim çalışması içinde olan bunu da çok açıkça söyleyen bir ikinci başkanımızın orada hala devam ediyor olması... Ve yönetim açısından bakıldığında da tüm e, bu altını çizdiğim işte miting dahil birçok organizasyonun çalışmanın da görev ve sorumluluğunun bu arkadaşlarımıza verilmiş olması. Bunları da başarılı yapmalarına rağmen işte protokol süreci gibi bugün sürekli tartışılan ve eczacının temel sıkıntısını teşkil eden konularda da karar anında ne yazık ki bu, bu arkadaşlarımıza hiçbir şekilde e, düşüncelerinin alınmaması evet. bu süreci istifa noktasına getirdi. İstifadan sonraki istifa sürecinde bir başkanlık divanı değişiminin gerek olmadığını, çünkü oraya da yaklaşımız şöyleydi, yani Türkiye Eczacılar Birliği'ni artık siyasete geçiş makamı olarak kullanmak doğru bir şey değil. Çünkü bunu alışkanlık haline getirdiğinizdeki bir alışkanlığı biz yaşadık ve onun çok acı bir bedeni hala da bedelini ödüyoruz. Ödüyoruz, evet. Ödüyoruz. Bugün Türkiye Eczacılar Birliği'nin işte odaların attığı, atacağı her adımın işte siyasi iktidar tarafından çok iyi bilinmesi, bu konuda bir an önce bir adım önde hareket edilmesi, hep o bizim yetiştirdiğimiz ve e, Türkiye Eczacılar evet. Birliği'ne taşıdığımız Türkiye Eczacılar Birliği'nde de tüm odaların katkısıyla yıllarca yönetim olanların bugün geldikleri noktanın büyük bir e, katkısının olduğunu da yadırgamamak ve görmemek mümkün değil. E, o açıdan e, yönetim olan insanların artık siyasetle olan ilişkilerini bir başka noktaya taşımalar. Eğer siyasetle ilişkileri varsa, siyasete atılacaksa meslektaşlarımızın siyaset yapması da olabilir, dolaydı. Olabilir doğaldır. ama evet, istifa edip onu evet, o, o görevleri bırakmaları Olur. gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu olmadı ve işte seçilemeyen arkadaşlarımız tekrar aynı e, görevlere geldiler. Ama o noktada bir başka şey daha yapıldı. Yani öncelikle istifa sürecinde bu yönetim bu haliyle devam edecek sorun yok diyenler beş kişi istifa ettikten sonra hemen apar topar bir araya gelip bizim işte çalışmıyor, iş üretmiyor dediğimiz genel sekreter arkadaşımızı değiştirip yerine gerçek anlamda Türkiye Eczacılar Birliği'nde bir yıldır tüm görevleri... Sıfatı olmasa bile üstlenmiş olan doğru bir yaklaşım da değildir. Her şeyi bir kişinin yapması gibi bir anlayış asla e, evet. kabul edilecek bir şey değildir. Genel sekreterliğe arkadaşım. geldi. Evet. Bir ikinci başkan e, olarak genel e, sekreter. Çok siyasi faaliyetlerde bulunduğunu evet, ve görevini savsakladığını e, söylediğimiz arkadaşımızı değiştirdiler. Etti Demek ki e, bizim bakım. önerilerimiz çok doğru önerilerdi ama tabii kendi ekiplerinin bozulmaması anlamında bu doğru önerileri bizim biz oradayken karşı çıktılar. Sevgili ve Mustafa buradaki hayata buradaki temel yaklaşımız işleyen bir tep yapısını oluşturmaktı. Evet, yani evet, Türkiye'de evet. Türkiye Eczacılar Birliği çok önemli eczacı için. Türkiye Eczacılar Birliği başkanlık mekanizması işte bir genel sekreter o bir örgütün beynidir. Bir ikinci başkan yeri geldiğinde başkanlığı, başkanlığı yerinde, temsil eden. Temsil eden yani bütün bunları bir de yani başından beri eksik giden şey de çok yakın bitmiş bir seçimde. Delege tabanının beşe altıyı birkaç oy farkla ortaya koyduğu bir yerde yönetimin tepesinin de buna benzer şekilde oluşturulabilseydi bugün bu örgüt çok daha başarılı olurdu. Aslında o yapısı o, mesaj, o mesajı olurdu. vermişti. Verildiydi. Yani ikiniz iki grupta kıymetli. Evet. İkiniz ikiniz bir olun ve o o gücü beraber e, üst örgüt olarak taşıyın mesajı verdi ama maalesef o grupçuluk tavrı liste anlamında e, süreç içinde. Ama devamlı. bir şey de umutluyor. Yani Türkiye'de artık özellikle eczacı tabanında olsun, delege tabanında olsun, oda yönetimlerimizde olsun. ...yavaş yavaş değişen bir anlayış var. Artık herkes... ...işleyen, evet, işleyen üreten bir yapının... ...oluşması konusunda daha gayretli... ...daha, daha sağduylu olması katılımcı. gerekiyor en azından... ...çünkü ıı, sürecin giderek zorlaştığını... ...işte yaşadığımız ıı, sıkıntılarla ortaya koyuyor... ...zaten kendiliğinden her şey. O açıdan yani artık ben... ...bir dahaki dönem oluşacak ıı, yapının... ...kim olursa olsun oraya gelen... Iı, ...daha sağlıklı karar verebilen, tabanın düşüncelerine uygun kararları alabilen Alan, evet. ve biraz da direnebilen bir yapı olması yürekli gerektiğini bir, düşünüyorum. Evet, Çünkü İstanbul Eczacı Odası hep direnir, bundan sonra da direnecektir. Yönetimine kim gelirse gelsin direnmeye devam edecektir, oyunun yapısında var. Diğer buna uygun davranacak odalar bellidir ama önemli olan bu Türkiye direngen yürekli. yapıyı doğru kullanmak... Doğru aktive etmek, doğru yerde eyleme taşımak ve biraz da onların da düşüncelerini, sözlerini dikkate almak gerekiyor. Ee, tekrar şeye dönersek işte ilaç sanayine yönelik eylemde Şubat ayında karar evet. alırıp Mayıs ayına kadar hayata geçmeyince İstanbul Eczacı Odası tekrar bir karar alarak 14 Mayıs ertesi sanayi eylemini İstanbul'da başlattı, başlattı. biliyorsunuz iki firma arkadaşlarımız <gülüyor> tespit ettiler ve evet. bu iki firmaya karşı eş değer ürünlerini vererek e, Eylemi başlattık e, Hakkımız olan bir şeyi kendi ekonomik e, durumlarını gözeten bir şeyi baş, uygulamayı başlattılar İşte kampanyaları bıraktık fazla ürünleri iade ettik ee, yeni ürün alırken e, minimum düzeyde davrandık ve bu eylem yaklaşık bugüne kadar süren süreçte giderek iğme kazandı. Giderek katkı veren tüm Türkiye'deki eczacı odaları Haziran ayından itibaren biz eyleme başlayınca Türkiye Eczacılar Birliği de e, bir başkanlar danışma kurulu yaparak gündemi hızlandırdı ve süreç giderek daha çok eczacının eyleme katılmasıyla anlaşma yapılan yahut da eylem sürecinde yer alan e, firmaların da geri adım atmalarıyla bugün e, önemli ölçüde çok ufak tefek birkaç firma kalmıştır. E, sonuçlanmıştır. Evet. Gerçek anlamda eczacının cebine ne kadar bir e, bu eylemliliğin sanayi, eylemliliğin, sanayi eylemliliğinin bakıldığında oldu evet sayın başkan. Skontor yani anlamında beş, bakındığında yüzde işte orijinal hmm. ürünlerde jeneriği olmayan orijinallerde 4, %4 jeneriği olan ürünlerde yüzde 7 pazar paylarına baktığında. Ezanelerin satışı e, ürün satışlarıyla birlikte değişen bir oran olmakla birlikte ortalama yüzde beşler civarında bir ekstra iskonto e, avantajı eczaneler açısından bugün önemli. hayata geçmiştir. Çok önemlidir. Yani yüzde yarımlar için bizim ciddi bir mücadele verdiğimiz süreçte e, ko... TL bazında bakarsınız yüzde iki iki buçukları falan çok rahat, rahat buluyor. Çok Bu da, da yani ezane evet. giderlerine yaklaşan bir rakamdır. Ee, ...o açıdan önemli bir eylemdi. Ee, önemli bir katkıdır. İstanbul Eczacı evet. Odası kendine yani, düşen görevi... İstanbul Eczacı Odası diyorsun. evet kendine düşen görevi yaptı. Ama Türkiye'deki eczacı odaları... ...Türkiye'deki eczacı tabanının da... ...aynı orandaki katkısıyla... ...bugün e, sanayi eylemi de başarıyla... ...sonlandırılma noktasına gelmiştir. Evet, evet. Tabi sorun bir ki... E, ...bu işler e, arka arkaya devam eden evet. bir süreç. Evet. Türkiye'de bakıldığında... Son iki yılda giderek derinleşen kriz ve artan işsizlik bugün her dört kişiden biri işsiz. i̇şsiz evet. Bunun yanında birçok iş kolunun artık iflas eder duruma gelmesi. Türkiye'nin 2010 bütçesinin daha şimdiden 50 milyar TL'lik bir açık vereceğinin Aşkım. bizzat Belli devlet tarafından İfade açıklanmış edilmesi, oluşu. Evet. Önümüzdeki sürecin ne kadar zorlu geçeceğini gösteriyor. Tabii bu çerçeve içinde bakıldığında da hemen gündeme. En kolay şey hükümetin önümüzdeki döneme yönelik tasarruf tedbirleri gündeme geliyor. Hemen sağlık harcamalarını e, gündeme başladılar. Ve sağlık harcamaları gündemde. E, bunu niye anlatıyorum? Bir e, küçük anekdotla e, bitirmek istiyorum bu e, bölümü. bölümü evet. e, İstanbul Eczacı Odası, Türkiye Eczacılar Birliği'nin bu sanayi eylemi sürecinde İstanbul'da yapıldığı bir toplantıya davet edildi. İlaç sanayinin. Önde gelen firmalarıyla e, bu firmalardan bir tanesinin yabancı genel müdürü o toplantıdaydı ki bu daha bir buçuk ay önce yapılan bir toplantıydı. O toplantıya sayın genel müdür elinde bir İngilizce raporla gelmişti. Ve o raporu bize dağıtmadı ama içini çok açık ve net anlattı. Rapor şuydu. Genel müdür şunu diyordu. Evet eczacılar bir takım şeyler istiyorsunuz. Biz bu konuda vereceğiz firma olarak verilmesinden yanayız durum sizin açınızdan anlattığınız ölçüde bizi de rahatsız ediyor ama bir başka gerçek var bugün Türkiye'de giderek artan bir kriz var ve bu krizin ilaç alanına yasayan faturasında birilerinin ödemesi lazım bu krizin faturası bu sene çok ağır olacak Türk, Türk hükümeti bir karar aldı global bütçeye geçecek ve bu bütçede harcaması Gereken rakamı ortaya koyacak Bunun fazlasını da bizlerden Talep edecek Eğer bizler bu talebi Kabul edersek her birimiz e, Pazar paylarımız Oranında bir nakit katkıyla e, Bu gücü e, bu eksikliği Tamamlayacağız e, Ve e, bu sorun Ortadan kalkacak Biz firma olarak bunu hazırız Hazırladığı ayırdığımız bir para var Bu para hatta ...fazlasıyla yetecektir oradan kalacak parayı da sizlere vereceğiz gibi yaklaşımda bulunurken ha bu olmazsa dedi o zaman dedi çok ciddi sıkıntılarla hepiniz karşı karşıya kalacaksınız Çünkü bugün dedi biliyorsun o dönemde yüzde yirmi'lik bant yüzde 15'e çekilmişti Bu bir ön uyarıydı bunun arkasından işte orijinal ilaçlardaki fiyatların yüzde seksene çekileceğini. Doğal olarak bunun arkasından jenerik ilaçların %60'lara geleceğini, hatta referans fiyat belirlenen 5 ülkenin 7 ülkeye çıkacağını, buna Macaristan, Polonya'nın ekleneceğini ve böylece fiyatların daha da ucuzlayacağını, bunun yanında katılım paylarının artacağını, hatta... Muayene ücretlerinin artacağını da söyledi ama katılım payları ki daha önümüzdeki süreçte tartışılı vaziyette işte ayaktan tedavilerde 20'den 30'a ya da e, emeklilerde e, %10'dan 15'e gibi. Bunun yanında uzman doktorların artık birçok ilacı yazabileceğini, pratisyen hekimlerin yazamayacağını, aile hekimlerinin artık birçok ilacı yazamayacağı gibi bir önlemler, önlemler paketi. paketini daha o günden bizim önümüze evet. koydu. Şimdi evet. bugün o önlemler paketi... Bir tehdit olarak önce e, hepimizin önüne geldi ve bugün Türkiye Eczacılar Birliği'nin son açıklamalarında takip edildiğinde işte ilaç sanayi defalarca hükümetle bir araya geldi ve bir ortak verilecek global bütçedeki açığı karşılayacak rakamda anlaşamadılar. Çünkü önce tespit edilen rakam. 1.6 milyar dolardı evet. ve bunu işte sanayi vermekle ilgili bir ortak karar aldı ama sonradan o rakam hükümet tarafından 2.4 milyar dolara çekilince biz aradaki 800 milyon doları vermeyiz noktasında o görüşmeler kitlendi ve bunun üzerine önümüze bir ilaç fiyatnamesi değişikliği geldi apar topar. E bu ilaç fiyat kararnamesine bugün bu ülkede tek bir meslek örgütünün yöneticisi Bugün yönetimde olan işte yönetimleri değişecek veya değişecek karşı duyarsız kalması mümkün değildir. Ortalama yüzde beş eczacının net karlılığını ortadan kaldıracak bir uygulamayı bugün hiçbir örgüt temsilcisi kabul edemez. Kaldı ki böyle bir uygulama hayata geçtiğinde ayakta tek bir eczane kalmaz. Kabul eden Şimdi, örgüt yöneticisi varsa da o zaman o, o bunu olduğunu zannetmiyorum da çünkü ne yapması bu, gerekiyor. Bu uygulama, burada. Bu uygulama başladıktan sonra odalarımızdan gelen açıklamalar, Türkiye Eczacılar Birliği'nin açıklamaları bizim bu konuda hiçbir e, sıkıntımız yok. Açıklamaları fazlasıyla Sevgili yapıyoruz başkanım, ama dilerim tabii bu bu bu önemli bir uyarı ve önemli bir e, tavır olur da biz pek çok çok kararlı duruşları seninle beraber yaşadık biliyorsun. Bir hafta geçince o kararlı duruşlar pek çok eczacı odamız tarafından <gülüyor> göz ardı edilip farklı davranış boyutlarına getirilebiliyor ama bu tabi çok acı. Bu dönem farklı. Evet, bu Neden dönem... farklı? Çünkü eczacı daha da duyarlı sanıyor. Eczacı duyarlı, ekonomik durum ortada bir de. İşte hatırlayın 2001 sürecini bir baskın gibi gelmişti %20'den sonraki onların çekilmesi. Bu da bir baskın gibi geldi. Artık bundan sonra Türkiye Eczacılar Birliği yapacağı ki onu yapıyor. Biz açıklamamızı net yaptık. Duruşumuz belli. Bunu hiçbir güç bize kabul ettiremez. Evet. Yasan süreci başlattık. Bu konuda muhataplara gerekli uyarıları gönderdik. Bu konuda ısrar ederlerse yapılacak şey tektir. Bu hizmet bu şekliyle devam etmez. Eyleme, etmez. Ve Türkiye Eczacılar Birliği e, bu hafta oda seçimlerinin neredeyse tamamı bitiyor bir ikisi dışında. Önümüzdeki hafta yapacağı bir başkanlar danışma kuruluyla bir ortak eylem planını hayata geçirecektir. Tüm meslektaşlarımızın önümüzdeki sürece Hazır olmasını bekliyorum. O konuda hazırlar biliyorum da bu konudaki kararlılığın artık Türkiye'nin genelinde odalar dahil, eczacı tabanında oluşturulması gerekiyor. Istiyorum. Dilerim o hava Ankara'daki evet. yapılan o Başkanlar Toplantısında da eser diye evet. dileyelim ve bir sizi nefes aldıralım bir müzik arası verelim. Bu defterime sıra maçlara yazarım adını Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını Yalnızdayım gelere, toplara tüfeklere, kralların tacına En güzel geceler, günün ak ekmeğine, yazarım adı ve ufka kuşların kanadına Gölgede değirmene yazarım Uyanmış patikaya Serilip giden yola Dırcah hiç meydanlara Adını Ey özgürlüğü şiğine kabıma kacığımı içimdeki aleve camların oyununa uyanık dudaklara yazarım var. yıkılmış evlerime sönmüş feelerime derdimin duvarına az duymaz yoklar çır çırçıplak yalnızla yazarım ağlıyorum Geri gelen salığa, geçen her tehlikeye, yazarım ben adını, bir yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya, ey özgürlük. gözgü gözgü gözgügü Evet ayda bir özel devam ediyor bu ayda bir özeldeki konuğum, ilk programın girişinde de söylediğim gibi Oda Başkanımız Eczacı Semih Güngör. Evet, Sayın Güngörle 20 26-27 Eylül'de yapılacak İstanbul Eczacı Odası Olağan Seçimli Kongresi ile ilgili iki yıllık dönemiyle ilgili çalışmalarını bize burada aktarıyordu. Sayın Güngör, mücadeleleri, yasa çalışmalarımızı aktardık. Bunun dışında bu iki yıllık dönem içinde... Diğer çalışmalarınız neler oldu? Onları da aktarırsanız meslektaşlarımızı bilgilendirelim. Bu ee, konuda. Önemli bir e, süreç daha var. Devam ediyor. Ama burada daha başlangıçta İstanbul Eczacısına bir teşekkürü borçluyum. Neden derseniz. Çünkü ilaç takip sistemi denilen bir bela. Bela diyorum. Çünkü hakikaten uygulamaya hakikaten başladığında... He. Ee, bu hizmeti artık e, bizim açımızdan yapılamaz, halk açısından da alınamaz hale getirecek bir uygulamadır. Başından beri biz direndik, karşı çıktık, onlar da biz ne dediysek yaptılar. Şimdi ilaç takip sisteminin detaylarına girmeyeceğim. Öyle bir sistem ki dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye denek olarak seçilmiş ve sonuçları itibariyle hayata geçtiğinde Türkiye'de ilaç hizmetini durduracak bir olay. Bununla ilgili biz 17'ye yakın toplantı yaptık. Meslektaşlarımıza ilaç takip sisteminin neleri getireceğini, bunun karşılığında ne gibi kayıplarımız olacağını, sistemin ne olduğunu anlattık. Onlardan tek bir şey istedik. Dedik ki altyapıyı oluşturacak hiçbir, hiçbir adım atmamayın. Evet. evet. Ve bugüne kadar gördük ki sevgili meslektaşlarımız bu konuda çok kararlı davrandılar ve hiçbir adım atmadılar. Esasında baştan çok sağlıklı doğmadığı belli olan bir sistemdi. Niye işte? Dağıtım kanalları içinde olmak istemiyorlar. İlaç sanayinin uluslararası tekerler kısmının dışında kalan küçük ve orta evet, ölçekte evet. firmalar bu işten e, çoğun derece rahatsızlar. Eczacı en mühimi. Eczacı istemiyor. Eczacının istemediği bir, böyle bir sistemin hayata geçme şansı yok. Bunun için yaptığımız toplantılarda eczacı bunu anlattık. Eczacı da kendi keyfine istemiyor. Tabii Gerçekten ki. hizmeti son derece aksatacak, durduracak bir yol, yöntem olduğu Şimdi için zaten istemiyor. Şimdi ilaçta Sahteciliği önlemek için kavramının Aslında. yanlış olduğunu düşündüğü için düşünüyor. Çünkü ilaçta sahteciliğe biz eczacılar yıllardan beri karşıyız. Ve bu konuda farklı mücadele yöntemlerinde öneren meslek örgütleri bizleriz. Ama şimdi ilaçta sahtecilik Türkiye'de bakıldığında küpür sahteciliği. O kadar. Küpür sahteciliğini önlemenin yolu ortada. Türkiye'de bir sahte ilaç kavramından söz etmek mümkün değil. Bunun için ya yani sanki Türkiye'de sahtecilik varmış gibi Türkiye'deki reçeteleri, reçetesiz gıda takviyeleri, besinler gibi tüm ürünlerin takibini yaptırıp da onun verilerini bir yerlere aktarmak başka bir iş. Burada amaçlanan bu. Bunu önlemek için meslektaşlarımızın direnmesi lazımdı, direndiler. Bizler her toplantıda dile getirdik, onları anlattık. Basın açıklamalarıyla karşı çıktığımızı söyledik. Ve sürekli karşısında olduk. Ve sonuç en son Kayseri'de yapılan bölge arası toplantısında bizzat ilaç eczacılık genel müdürünün sayın Tokac'ın açıklamasıyla ilaç takip sistemi ötelendi. Hem de öyle bir döneme yere ötelendi ki ne zaman hayata geçeceği belli değil. Türkiye'de belli eczanelerde pilot uygulama başlatılacak. O pilot uygulama e, en sağlıklı şekilde e, hizmet verilinceye kadar sürdürülecek. Ve en son noktada Türkiye Eczacılar Birliği'nin bu konudaki onayı alınacak. Türkiye Eczacılar Birliği farklı düşünüyoruz. Biz tamamına karşıyız, reddediyoruz. Onların da 7 maddelik bir olmazsa olmazları var. Zaten bir tanesi öyle bir madde ki... Yani bu iki sistemin ilaç takip sistemiyle provizyon sisteminin ayrıştırılması gibi bir talepleri var. Sistemin doğasına aykırı öyle bir şey hiç mümkün değil. Yani onlar da tümden reddediyorlar da bunu açık açık söyleyemiyor açıkçası Türkiye Eczacılar Birliği'nin değerli yöneticileri. Bunu da ortaya koysalar e, daha da iyi olurdu. Ama varılan sonuç son noktada Türkiye Eczacılar Birliği bu işe onay verdiğinde pilot uygulamadan sonra hayata geçecek. Bu demek oluyor ki daha çok ama çok uzun süre... Belki adasa yatırılmış bir uygulama haline dönmüştür e, ilaç takip sistemi. Dileriz efendim ama şöyle baktığımda çok direkt resmen e, böyle bir uygulamanın karşısında olan ilk ve tek odayız Sayın başkan. Yani öyle diyebiliriz hatta bu konuda en son yapılan bölgeler arası toplantının gündemini de e, ilaç takip sistemi olarak e, belirlenmesi konusunda çok çaba sarf ettik ama Türkiye Zerciler bile öncelikli olarak Başta da altını çizdiğim gibi bölgeler arası toplantıların gündemlerini çok farklı düzenliyor ve ısrarla da o gündeme bağlı kalmaya çalışıyor. Bunda da öyle oldu ama sonunda biz e, oraya gittikten sonra Yorlamayla. gündem değişti. Bir sabah programıyla onlar da düşüncelerini açıkladılar. Arkadan biz olmazları ortaya koyduk ve süreç ağırlıklı olarak ilaç takip sistemine döndü. E doğrusu da oydu. Yani o dönemin hatta bu dönemin en önemli sorunlarından biriydi ilaç takip sistemi. Şu anda eczacının gündeminden çıkmıştı. Bir başka göstergesi de tekrar biliyorsunuz. E, kare kodlu ilaçlarda bile ilaç fiyatları, küpürler var, başladı. kondu. Ve süreç öyle devam ediyor. Bunun dışında bir önemli nokta daha vardı. İstanbul Eczacı Odası'nı hakikaten ekonomik olarak da e, bir dönem zorlamıştır. E, yatan hasta başta olmak üzere... Sıralı reçete dağıtımının e, durdurulduğu dönemde de e, buna direnen ve bu konuda e, özellikle dağıtım bürolarımızı ayakta tutup dağıtmayıp özellikle hastanede yer alan e, bürolarımızın içinden çıktıktan sonra bir daha oraya girmek mümkün değildi. Onları tutarak e, emek veren personelimizi mümkün olduğunca istihdamını sağlayarak ee, ve sürekli açtığımız yürütmeyi durdurma kararları aldığımız davalarla e, dağıtım sisteminin işte tekrar Yeniden kan ürünleri, dializ e, ve yatan hastada e, Türkiye Zaycılar Birliği'nin en son yaptığı e, protokolde hayata geçmemesine rağmen 3 aylık süre e, sonra ki o süre içinde de o dağıtımın yapılmadığı noktada e, reçetelerin hangi oranda dağıldığını, hangi şekilde e, ne kadar bir e, kamu zararı oluştuğunda ortaya koyduk ve süreç sonunda bir ek e, protokolle yürümeye tekrar başladı. Tekrar dağıtım devam ediyor. E, o açıdan da e, genelde özellikle... Peki bu dağıtımların <gülüyor> eczane dağılımıyla ilgili... Her meslektaşımızın görebileceği bir şeffaf bir şey yol yöntem de düşünüyor musunuz? Onu bir dönem internet üzerinden yayınlamıştık. Şimdi yeni başlayan dönemde de tekrar çalışmaları bitirdik. Birkaç gün içinde internet üzerinden her türlü dağıtımı son derece şeffaf olarak izleyebilecekler kaldı ki bu konuda en ufak. ...sorusu ve sorunu olan meslektaşımız buraya Yok. geldiğinde de şu anda dağıtımda kendilerine tüm sistemi açık ve net olarak önlerine koyuyoruz. Evet. Ee, tabii geçtiğimiz dönemde altını siz çizdiniz sadece yaptığımız eylemler değil bir takım sosyal yönü ağır basan çalışmalarımız da oldu... Ee, neler oldu? 9. Türkiye Eczacılık Kongresi gerçekleştirdi. Hakikaten eczacılık alanda yapılan önemli, önemli kongrelerden bir kongre biriydi ve, evet. ve Türkiye Eczacılar Birliği'nin de e, birlikte yapalım önerisi üzerine. Başlangıçta İstanbul Eczacılık Kongresi olarak başlayan ama sonradan doğru da olan oydu. Türkiye Eczacılık Kongresi'ne dönüşen ve 2000'in üzerinde e, katılanın olduğu bir e, bilimsel ve sosyal ağırlıklı bir kongreydi yaptığımız bir önemli mücadele daha vardı göz ardı edilmemesi gereken. Neden altını çizmek istiyorum? Çünkü İstanbul eczacısı Türkiye'deki eczacıdan farklı olarak bu mücadeleye çok sıcak katkı verdi. Geçmişte sağlık meslek örgütleri olarak hep biz bir araya gelirdik. Ama bu genel sağlık sigortası ve e, sosyal sigortalar kanununun çıkış e, iptal ediş süreçlerinde bakıldığında İstanbul'da bu dört meslek örgütü, tabip odası, diş hekimleri, veterinerler ve eczacılar çok yan yana sağlam bir duruş sergilediler. Bu sağlam duruş o kadar iç içeydi ki e, şimdi sayısını hatırlayamayacağım kadar çok basın açıklamaları, hastane eylemleri bir büyük biliyorsunuz beyaz miting yaptık Ankara'da e, ve o Ankara'daki mitinge benim sevgili meslektaşlarım 500'e yakın insan topluluğuyla katılmamızı sağlayacak desteği verdi ki evet. diğer meslek örgütlerimizin hepsinin de değerli üyeleri var toplam getirdikleri insan sayısından fazlasını biz taşıdık ne oldu sonunda genel sağlık sigortası yasası çıktı ama halk o dönemde sağlık meslek odalarının mensuplarının sağlık emekçilerinin bu yasaya direndiğini gördü bu yasaya direnirken de bu yasanın bir Çöküşün başlangıç noktası olduğunu, sağlıkta yıkımı getireceğini dile getiriyorduk. Şimdi o yıkım yavaş yavaş ya, kendini ya. göstermeye başladı. Ve o bu, bu yıkımın ne kadar haklı evet, olduğunu halkımız çok yakında süreçte görmeye başladı ve daha da görecekler. Ve o yani. süreçte hem meslek örgütlerini çok daha iyi bir arada tutmayı başaran bir süreçtir. Bunda bizim de katkımız var. Hem de birçok doğrunun kamuoyuna anlatıldığı ve sağlık sisteminde yaşanan sıkıntının... ...temel nedeninin de bu yasalar olduğunu da ortaya koyan bir sistemdir. Evet. Onu özellikle e, belirtmek istedim. Dediğiniz gibi Havan Radyo, şimdi e, mütevazi davranıyorsunuz, haklısınız. E, önemli bir şey, bir ilkti. Zor bir şeydi, bilgi işlem büromuz sağ olsun. Bir gün eczacılarımıza, meslektaşlarımıza daha farklı nasıl ulaşabiliriz konuşurken... ...bir internet radyonun olabileceğini dile getirdiler... Dedik bir yönetim kurulu olarak bir araştırma yapın. Bakalım nedir bunun şeyi? Alt yapısı, maliyeti. Dediler ki çok önemlidir bu. Maliyeti çok düşünmeyin. Biz maliyet olacak birçok şey gerekirse kalfa, amele, çalışan, emek veren gibi çalışır biz hazırlarız dediler. Ve sonunda ortaya çıkacak maliyetin de çok ciddi olmadığını gördük ve bir emek ortaya koyan o Sevgili çalışanlarımızın da katkısıyla Havan Radyo'yu e, hayata geçirdi. Havan Radyo bugün İstanbul Eczacı Odası'nda iki e, stüdyosu. Biri naklen, biri de band kayıtların yapıldığı ve giderek artan bir e, dinleyici kitlesine hitap ediyor ve giderek daha da kaliteli izlenebilir hale geliyor. Doğaldır yeni doğan bir çocuğun birçok eksiklikleri olacaktı. Adım adım o eksiklikleri ortadan kaldırıyoruz. Farklı programları da hayata, e, hayata adım adım geçiriyoruz. Bundan sonraki süreçte e, gerek biz gerek e, bu konuda seçim sürecinden sonra oluşacak e, yönetimlerin de bu konuda katkı vermesi gerekiyor. E, bunu devam ettirmesi gerekiyor. Önemli bir iletişim aracı hem... ...bilgiyi anında aktarabiliyoruz... ...hem de işte müzikle, programlarla da... ...sosyal yönlü... ...meslektaşlarımızın ayakta tutuyoruz... Sayın Başkan Havan Radyo'dan... ...Havan Radyo'ya değinirken... ...şunu da o zaman bir haber olarak... ...bizi dinleyenlere aktarayım ben izninizle... ...bir kısım meslektaşlarımız... ...seçimli kongremizin biliyorsunuz... ...seçim ayağı... ...pazar günüdür... ...cumartesi kongre ve kongre görüşmeleri var... O cumartesi günü kongreden bazı bilgiler e, Havan Radyo'da e, aynen aktarılacak. Kongre'ye gelemeyen meslektaşlarımız e, bilgisayarlarını açık tutup da Havan Radyo'yu izlemeye, dinlemeye devam ederlerse kongre sü sürecinden bilgileri de cumartesi günü Havan Radyo olarak biz aktaracağız kendilerine. Tabii. Son birkaç şeyle bağlayalım isterseniz. Ee, ezanelerimiz için vazgeçilmez olan teknisyenlerimize yönelik de bir çalışma bu dönem eğitim çalışmasını gerçekleştirdik. Bu çalışmada bölge temsilcilerimizin veya bölgelerde yer alan mesleklerimizin eğitmen meslek olarak, eğitmen çok olarak önemli verdiği oldu, evet, çok büyük katkıları oldu. O eğitimler sona erdi ve birçok ıı, teknisyen ıı, arkadaşımız... E, ...sertifikalarını aldılar, alıyorlar. Eksik kalanlar da önümüzdeki dönem tamamlanacak. Yenilenen eğitimler gündemde e, gerçek anlamda bir eğitim e, çalışması oldu. E, sosyal yönünde e, Eczacı Odası'nın faaliyetlerinde iki ayrıntı daha var. Onları da hayata geçecek. aslında ayrıntı diye Biliyorsunuz bir sinema kulübünü kurduk evet. geçtiğimiz yıl. Bu evet. sinema kulübü İstanbul Eczacı Odası'nın e, merkezinde... Oluşturduğumuz, gene kendi olanaklarımızla oluşturduğumuz bir sinema salonunda yaz sezonları dışında haftalık devam ediyor. Bu konuda gelecek talepler ve o konudaki istekler doğrultusunda seyredilecek filmleri belirliyoruz. Özellikle meslektaşlarımızın uzun mesai saatleri dışında bir araya getirmenin yollarından biri olduğu için... Giderek de e, beğeniyle izlenen filmlere katılım çok olduğu için o da bizi mutlu ediyor. Bunun yanında küçük e, meslektaşlarımızın e, yavrularına ve çocuklarımıza yönelik de bir adım attık. Onlara da bir çocuk tiyatrosu önce kurduk. E, o tiyatro bugün ilk bu sene ilk e, oyununu oynadı. Aynı zamanda da Havan Radyo'da onlarla ilgili de bir cumartesi günleri haftalık program başlattık. E, Zaten... Bu tür... e... İstanbul yani, Eczacı Odası'nın Türk Sanat Müziği topluluğu ünü her yere varmış durumda. Onun da etkinlikleri devam ediyor değil mi? Aynen. Başka. Yani şu anda tiyatro topluluğumuz ve Türk Sanat Müziği e, topluluğumuzun e, normal çalışmaları ve e, konserleri ve tiyatro oyunları bu dönemde oldu. Bundan sonra da devam edecek. E, bakıldığında e, hem mesleğe sahip çıkma hem e, üzerimize düşen Günlük sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirme hem de meslektaşlarımızı sosyal anlamda bir takım etkinliklerle mümkün olduğunca o yoğun çalışma ortamında rahatlatma adına e, elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk. Yani bir yönetim kurulunun e, düşünün e, yaklaşık 7.964 üyesi olan bunun 4.936'sı şu anda eczane eczacısı olan bir kitleye yedi yönetim, ona destek olan kurullar, komisyonlar ve bölge temsilcileriyle hizmet götürmeye çalıştık ve onların sorunlarına çözüm üretmeye çalıştık. Şunu da biliyorduk, bu da bizim açımızdan bir handikap gibi görünebilirdi. İstanbul Eczacı Odası'nın gücü çok büyüktür. Yani bakıldığında Türkiye'nin amiral gemisidir derler İstanbul Eczacı Odası için Türkiye'deki Eczacı Odaları hepsine böyle bir yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Tabi amiral gemisi olmanın sorumluluğunu yerine getirmek başkadır. Ama Türkiye Eczacılar Birliği'nin yerine de İstanbul Eczacı Odası'nı koymak doğru değildir. İstanbul Eczacı Odası bir meslek örgütü olarak üzerine düşen yapabileceği her şeyi sonuna kadar zorlayan ve yapan bir oda olmuştur. Türkiye Eczacılar Birliği'nin de yapması gerekenler konusunda motive eden, gerektiğinde uyaran, eleştiren, uyaran, gerektiğinde de doğruları yaptığında yanında olan yanında bir oda olan, olmuştur. Olma Çözüm yeri yaşayan. her zaman oradadır. Bunu öyle bildik. Bundan sonra da öyle olmak zorundayız. Ama biz o sorumlulukla bundan sonra da e, İstanbul Eczacı Odası olarak hem önder görevimizi hem amiral gemisi olarak Olma, nitelendiren göze, görevimizi diyorsunuz. sürdüreceğiz. Bu tabana hizmet ...her yöneticinin borcudur. Bu yönetim de bu borcu bu yıl itibariyle... ...sorunsuz ve en azından verdiği emekle yerine getirmiştir. Ben son söz olarak benimle birlikte bu dönem... ...çalışan, emek veren yönetici arkadaşlarıma... ...komisyonlarıma, kurullarıma ve... ...bölge temsilcilerine ve her şeyden fazlası... ...hem gönülden desteğini, kararlı duruşunu... Sıcak sevecen yaklaşımını esirgemeyen sevgili meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program e, yapma fırsatını e, bana verdiğiniz için de siz değerli e, Havanya Radyo'nun yönetenlerine de bir ayrı teşekkürü e, başkan, borç biliyorum. Siz anlatırken ben yoruldum. Kolay değil. İki yıl. Kimi zaman çok uzun süreçti dediniz. Kimi zamanda göz açıp kapayıncaya kadar geçer dediniz. Ancak bu iki yıllık sürede de. Gerçekten İstanbul Eczacı Odamızın yönetimleri ve ilgili kurulları e, bana kalırsa çok şey yapmışlar. Ben e, programımıza katılıp eczacılarımızı bu konuda bilgilendirdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. E, dilerim e, 26-27 Eylül tarihinde yapılacak İstanbul Eczacı Odası Olağan Seçimli Kongresi'nden sonra da yine bu hüviyetini koruyan bir İstanbul Eczacı Odası. ...hep devam eder. Dileğim bu. Teşekkür ediyorum. Ee, muhakkak... bunun altında çizmek lazım. Her zaman daha iyisini yapmak gerekir. Yetersiz kaldığımız noktalar muhakkak olmuştur. Eksikliklerimiz olmuştur. Ama bu eksikliklerin tamamlamasını bilen bir anlayışın da sahibi olduk. Ee, o açıdan... E, ...yönetimlerin tekrar... ...son derece önemli olduğunu... Güçlü yönetimleri güçlü tabanların oluşturduğunun altını bir kez daha çizerek tüm meslektaşlarımı cumartesi günü The Marmara Otel'de yapılacak kongreye ve pazar günü Nişantaşı'nda yapacağımız seçime Eczacı Odası'nı güçlü kılmak adına davet ediyorum. Şimdiden onlara teşekkür ederim. Demokratik haklarını kullanmalarını evet. talep ediyorsunuz. Evet, evet ayda bir özelde konuğum Eczacı Odası Başkanımız Eczacı Semih Güngördü kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen sevgili meslektaşlarımızı da son kez şunu söylemek isterim. Ee, sevgili meslektaşlar biliyorsunuz bir meslek odası bir sivil inisiyatiftir. Sivil inisiyatipler de özellikle Türkiye gibi ülkelerde yetkileri, sorumlulukları, Farklıdır. Böyle ülkelerde belli sorumluluklar verilir ama belli yetki yetkiler verilmez. O nedenle bir kısım meslektaşlarımız eczacı odamızın bu kadar faal, düzgün duruşu nedeniyle bazı noktalarda bazı şeyleri niye çözemediğini sorguluyorlar. Ancak biraz evvel sevgili başkan da ifade etti, burası İstanbul Eczacı Odası. Türk Eczacıları Birliği konumuyla İstanbul Eczacı Odası'nı çok özdeşleştirmemek gerekir. İstanbul Eczacı Odası bugüne kadar elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bundan sonra da devam edecektir. Ben sevgili başkana tekrar teşekkür ediyorum ve tüm bizi dinleyenlere esenlikler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Ayda Bir Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç